ikinci adam Cemal Fatih Polat Sultan Vural Arısoy. İstanbul'un henüz fethedilmediği zamanlarda Edirne'de bulunan Sultan Mehmet fetih hazırlıklarını yaparken diğer bir taraftan halkın durumunu kontrol etmeyi ihmal etmiyordu. Ona göre önemli olan milletin birlik ve beraberlik içinde olmasıydı. Bunu fetihin gerçekleşmesinin şartlarından biri olarak görüyor. Sultan Mehmet bir sabah kılık kıyafet değiştirip pazara çıktı. Satılan malların kalitesini, fiyat durumunu ve esnafın halini kontrol etmek için Edirne'nin çarşılarını gezmeye başladı. Şu dükkanda müşteri yok gibi görünüyor. Girelim bakalım. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam Bey'im. Ben yarım batman ya, yarım batman bal, biraz da peynir isterim efendi. Elbette beyim hemen. Ee, halin keyfin nasıl olan? Memnun musun işlerinden? Çok şükür beyim. İşimizde, halimizde iyi çok şükür. Rabbim şükrünü arttıra. Beyim buyur, istediğin yarım batman yan. Diğer istediklerim bende mevcut. İsterseniz verebilirim. Lakin karşı komşum henüz sıfda etmiş değil. Ben bu yağ ile sıfda etmiş oldum. Şayet. Diğer istediklerinizi o komşumdan alırsanız ben pek memnun olurum beyim. Elbette efendi, elbette. Sadece kendini düşünmeyen böyle esnaflar var oldukça şükrü daha da çok artacaktır. Dur bakalım, bu dükkanda da müşteri yok. Selamun aleyküm efendi. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz ticarethanemize. Efendi bana yarım batman bal biraz da peynir tatı ver. Hemen. İşin gücün nasıl ola? Halin, keyfin iyi midir? Sağlığımız, sıhatimiz işlerimiz de çok şükür iyidir. Allah bugünleri aratmasın. Amin, amin. Buyurun beyim bu balınız. Çok şükür siftahımı yaptım. Yalnız beyim peyniri de şuradaki dükkanı alırsanız pek mutlu olurum. Henüz o siftahını yapmış değil. Elbette. Diğer dükkana gidip peyniri oradan olan Fatih Sultan Mehmet... ...daha sonra esnafın halini sorup... ...onun da şükrettiğini görünce... ...şu sözleri söyler... ...bu millette böyle yüksek aylak olduğu müddetçe değil İstanbul... ...tüm dünya fethedilir. Senaryoya uyarlayan ve yöneten...